Güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Çağının hukuku programına başlıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada konuğumuz Sayın Vedat Güler. hoş geldiniz. Hoş bulduk Avnihan, nasılsınız? Teşekkürler. Geçen pazartesi e, internet yasaklarından başladık, orada da bitire, zor bitirdik. Evet. E, bugün Bilgi Çağının hukuku deyince, ki bazıları bilişim hukuku da, demeyi evet, ye yani buna. Var, evet. ee, ben çok karşıydım bilişim hukuku terimine ilk başlarda. Fakat e, ge geçen kış Ankara Barosu'nun yaptığı evet. Uluslararası Bilişim Kurultayı'nda evet dil şeyinde oturumlarında çok ilginç açılımlar getirdiler. Eski alerjim kayboldu yani. Daha yani, sık kullanmaya başladım. Bilgisayar şimdi. ve iletişimi birleştirip bilişim yaptık. Sempatik de bir şey oldu. Oturdu da yani ben evet. değil, o kadar yadırgamıyorum evet. Yani. Evet. yani. ICT, IT dediğimiz şeyde sonuçta evet. yani bir birleşim oldu yani. Hı hı. E, bugünkü programımızda e, bilişim hukuku <gülüyor> açısından <gülüyor> evet. e, dinleyicilerimizin ...ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir bakış açısı getirelim istiyorum. O da şu, ee, bilişim hukuku ya da bilgi çağının hukuku... ...bu hukuk, bu yeni hukuk türü bireyleri ne açıdan ilgilendirir? Ee, neden bizi dinlesinler şimdi pazartesi, pazartesi mesela? Evet, tabii güzel gelişmeler oluyor canım. Aa, bu noktada çok ilginç, çok sempatik bir şeye rastladım bir yerde geçen gün... Diyor ki eğer evinizde bir telefonunuz varsa, bırakın bilgisayarı, internet hattını. Evinizde bir telefonunuz varsa e, ve konuşuyorsanız, kullanıyorsanız bilişim hukukunun içindesiniz demektir. Diyor. Doğru, ee, Şimdi, çok doğru. <gülüyor> sizden bu bağlamda yani tüketici, evet, evet. tırnak içinde tüketici, kullanıcı, birey. Bakış açısından hı hı. E, gerek telekomünikasyonda gerek diğer e, elektronik ortamda internette olsun. E, Anladım. Aha. Şimdi şöyle tabii e, yıllar önce e, Ulaşma Bakanlığı bünyesinde telekomünikasyon kurumuydu o sırada. Bu şu andaki bilgi teknolojileri kurumunun e, adı. E, onların e, bir Alman grupla birlikte danışmanlık verdik e, o kuruma. Türkiye'deki bu regülasyonların yapılması için pazara giriş e, grubu için. Şimdi burada tabii insan hukukçu olarak böyle teknik bir kısım hep uzak kalıyoruz. Orada çok ilginç şey öğren. Şimdi yani diyorsunuz ya telefon konuşan insan bile yararlanıyor. Ya o kadar enteresan ki aslında o telefonu kaldırdığınız zaman arkada olanlar o e, bütün o elektronik süreç. E, yani o şemaları algılayıncaya kadar hani bizim hukukçu kafası biraz zor anladı onda bir mühendis gibi ama sonra alıştım ne demek olduğunu. Şimdi burada tabii ki işte haklar burada başlıyor. Yani e, telefonu kaldırdığınız an sizin mahallenizde 10 bin kişi de aynı saniyede telefonu kaldırdıysa network'te bir tıkanma bu congestion varsa işte bu ürün hukukun çözmesi gereken bir problemle karşılaştınız. Ya da herkes lisans almak istiyor. Verelim lisansı çalışsınlar işte. Ne lisansı bu? Örneğin bir tür kablosuz yayın lisansı. Nereden yapacaksın kardeşim? Frekans tahsisi belli sana. Burada üç tane operasyon yapabilecek operatöre imkan var. Dördüncü, beşinciye de verirsem bu sefer sıkışma oluşacak. Hiç kimse iyi hizmet alamayacak. Şimdi bu şu anda da örneğin yaşıyorsunuz. EDSL denen teknoloji aslında bakır kablonun üzerinden bindirilmiş olan ayrı bir yan imkanlarını kullanmak üzerinde. O da bir sıkışmaya yol açıyor çok fazla başvuru olursa. Bunun gibi şeylerde tabii tüketici hakkı anlamında mı koymak lazım? Yoksa bu teknolojinin uygulanması için böyle bir standart mı gerekir diye bakmak lazım. Orası biraz karışıyor bu alanda. Çünkü tüketici hakkı dediğinizde geleneksel bakış açısı. Malı aldım, özürlü çıktı. iade ederim gibidir. Ama bu alanda tüketici hakkı çok Anstantan yani böyle saniyesinde olması lazım. Evet. Arabanızdan halisten aşağıya doğru inerken cep telefonunuzda hat kaybolduysa burada aslında tüketici hakkınız var çünkü e, şirket üç engel geçtik etmiş bir selden öbürüsede olan aradaki bağlantı software yazılımını satın almamış orada kopması gerekiyor o konuşmanın. Çünkü devam edemezsiniz. Öbür sere girdiğinizde yeniden sizi tanacak falan. Şimdi böyle bir şeyi tüketici hakkı mı görmeliyiz yoksa bir tür işletme standartı mı görmeliyiz? Öyleyse yani telekomünikasyon tüketici hakları biraz işletme standartına giriyor. Bunu da çok güzel bir geçmişi var. Yani bizim açık radyo dinleyicilerini bunu eminim seveceklerdir. 1905 yılında. AT&T o sıradaki ismi AT American Telekom ee, genel müdürü çıkıyor. Diyor ki herkesin bütün Amerikalıların en fazla bir buçuk saat yürüyerek bir telefona ulaşma hakkı vardır <gülüyor> diyor. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Bunun adı da Universal Service e, taahhüdümdür benim. Diye. Evrensel yani Bugün hizmet. bizim evrensel hizmet diye nereden çıktı o tercüme ama işte tercüme ettiğimiz hususun ilk telaffuz edildiği an 1905 yılı. Yani bir buçuk saat yürüyerek telefona ulaşma hakkı vatandaşımı vardır. Şimdi bunun gelişmiş hali bunu belki daha sonraki programda tekrar e, daha e, iyi bilen e, güncel konuları daimde arkadaşlarımız tartışabiliriz. Bunun gelişmiş hali. 2002 yılına geliyoruz, yani hemen hemen bir yüzyıl geçiyor. Yani o da çok ilginç. Mesela teknolojinin attığı adım olarak baktığınızda Avrupa Birliği diyor ki ...Universal Servis Direktif çıkardım. Yani bunun artık hani emir haline getirdim ben diyor. Orada da herkesin 56 baytlık bir data hattına hakkı vardır <gülüyor> diyor. Şimdi bugün 56 bayt herhalde saatinizde bile vardır yani. <gülüyor> Şimdi böyle geriye bakınca gülünç geliyor bize ama o zamanlar için. Evet. 2002 yalnız o direktif de çok eski değil yani sonuçta. hani Bugün için baktığınızda o bile ne kadar hızla geride kalıyor. Evet. Şimdi bu teknoloji de demek ki e, hakları baştan pek tanımlamaya da ihtiyacımız yok. Yani teknoloji bu kadar yüksekse böyle tok teknoloji, teknik kelimelerle tanımlamamıza gerek yok. Burada önemli olan şu benim hizmet bana kesintisiz ulaşmalı. E, neutral bir platformdan ulaşmalı, bağımsız bir platform. Ya yani ben platform bağımlısı da olmamalıyım. Yani şöyle düşünün şimdi gidiyorsunuz bir, bir A şirketine diyor ki ancak benim kardeş şirketimin kredi kartı geçer. Hatta çıkarken de şunu kullanmak zorundasın gibi. Şimdi bu, bu tür bir e, müşteri sadakat problem programları denen şeyleri de burada biraz görmek lazım. Evet. Yani bu telekomünikasyon alanı çok ilginç bir e, alan hukukçılar açısından. Ee, ama dediğim gibi tü, telekomünikasyonda müşteri hakkının en önemli kısmı örneğin opt-in opt-out hani yani giripmek çıkmak numaranızı kolay değiştirmek buralarda engeller yaratılmaması ya hatırlıyorum bir ara bende bir Dici Türk vardı yani yıllar önce e, yurt dışına çıkıyorum diye e, biletimi götürerek ancak sözleşmemi iptal ettiler. Yarım günüme mal oldu. Yani böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ondan sonra yeni regulasyonlar geldi falan. Şimdi bu, bu tür şeylerde bunlar müşteri adına hep kolaylaşmalı. Detaylı fatura gelmeli. İstediği zaman başka bir taşıyıcıya gidip numarasını taşıyabilmeli. Yani bu, bu bunlar tüketici hakkı. Kesintisiz konuşabilmeli, cızırtısız konuşabilmeli. Servis kalitesi yüksek olmalı. Kolay Ön, değil ama yani. Önümüzdeki hafta Ali Osman Özdilek. Arkadaşımız gelecek. Hı hı. E, bu Aa, konuyla ilgili taze çalışmaları varmış. Hı hı. E, özellikle bu son çıkan elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği onu konuşacağız çok gelecek güzel. pazartesi. Ha, tamam. hı hı. Bir de demin siz hizmet standartlarından söz ettiniz. Belki bazı meraklı dinleyicilerimiz hemen internete girip bulabilirler resmi gazete web sitesine. 12 Eylül 2010 tarihli resmi gazetede ki sayısı 27.697, elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliği ya, yayınlandı. Çok güzel. Ben baktım hiçbir şey anlamadım bana. Yani <gülüyor> çok çetrefil bir dille yazmışlar. E işte bak, bir de tercümeler giriyor ya işte orada evet, biraz bozuyor evet, işi. evet. Yani bu bu, tek, bu alan e, korkunç kısaltmalar kullanan bir e, mühendislik alanı olduğu için onların hepsini tercüme ettiğinizde yani e, acayip şeyler çıkıyor. <gülüyor> yani. Bir de bizim telekom e, şeye üçüncü defa e, uluslararası e, ITU bu evet, telekomünikasyon. Evet üst otoritesi <gülüyor> dünya. Oraya <gülüyor> üçüncü kez konsey üyeliğine seçilmiş. 4 evet. Ekim 22 Ekim tarihleri arasında Meksika'da yapılan çok önemli tam yetkili temsilciler konferansında üçüncü kez Türkiye evet. seçiliyor yani dünyadaki telekomünikasyon gidişatına da en yön önemli. verenler arasında Aynen. şimdi bakın biz orada hep bu e, konudaki yorumunuzu merak ediyorum çok ama çok iyi uh -huh. müzikten müzik sonra <gülüyor> Tamam. 94.9 Açık Radyo'dasınız sevgili dinleyenler. Bilgi Çağının Hukuku programının ikinci bölümüne geçiyoruz. Ee, konuğumuz Sayın Avukat Vedat Gürer'le bu hafta, bu pazartesi, e, birey açısından Bilgi Çağının Hukuku konularının en önemlilerinden birini oluşturan telekomünikasyon hukuku konusuna göz atıyoruz. Ee, Sayın Gürer, Programın birinci bölümünde bu işin bir anlamda tarihçesini anlattı Evet nasıl başlamış telekomünikasyonun yasal düzenlenmesi ve bireyin hakları nasıl yaklaşılmalıdır konusu. Tam o sırada şeyi konuştuk Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon birliğinde, ...üçüncü defa konsey üyeliğine seçilmiş olmasını. Çok önemli bir şey. Ekim'in ilk haftalarında evet. Meksika'da. Vedat Bey bu konuyu yorumlayacak şimdi. Şimdi niye önemli? Çünkü bu ITU denen kurum aslında bizim ülkemizi yıllarca protestoda eden bir kurumdu. Yani bizim aramız o kadar iyi değildi onlar. Teknolojik olarak hep işbirliği seviyelerimiz vardı. Orada study gruplar var, çalışma grupları. O çalışma gruplarında her zaman Türkiye hep bulunuyordu ama... Bildiğim kadarıyla bizim Kıbrıs'tan olan bir fiber hattımız dolayısıyla bazı çekinceleri vardı. Hep böyle problemler çıkıyordu. Birkaç tane daha ona göre problemler vardı. Onun gibi yani uluslararası çıkarlarımızı öne sürdüğümüz zaman. Şimdi bu konuda böyle bir girişimli olması dünya camiasının diyeyim hani bu telekom camiasının Türkiye'nin ne ne bize ileride olduğunu kabul etmesi anlamına geliyor. Buna benzer bir örneği aslında Avrupa Birliği'nde de yansıtmak mümkün. Türkiye'nin şu anda telekomünikasyon alanında yarattığı mevzuat ve gelişmeler Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarını eşit, bazılarının çok üstünde. Yani eşit olduklarımız da hani işte İngiltere ile mesela eşit sayabiliriz kendimizi, Fransa Almanya ile eşit sayabiliriz. Yani bizden ileride hani şunda şu var bizde bu yok gibi düşünmeyin. Çok ciddi bir yerde birçok Avrupa ülkesi bizim çok daha gerimizden geliyorlar yani. Onu da ne bağlamda söylüyorsunuz Şimdi burada bunu? tabii ki hizmet pazarları var. Yani telekomünikasyonda tanımlanmış böyle bir Avrupa Birliği direktiflerinden yönetiliyor. Şimdi bu direktifler koyulduktan sonra bunların bir yani benimsenme hızı var. Türkiye bunların hem hazırlanmasında bulunuyor o tür toplantılarda hem de hazırlandıktan sonra uygulanmasında çok hızlı davranıyor. Oysa bazı ülkeler işte milli çıkarları bahanesiyle bazı pazarlarda bu kadar hızlı regüle etmiyorlar bunları. Yani Ama böyle. özelleştirme konusu bir türlü yani, istenen kıvama gelemedi. O nasıl bir olgu? Türkiye'de onku? mi? Yok. Evet Türkiye. Şimdi telekomünikasyon alanında aslında özelleşecek pek bir şey kalmadı da başka bizim, ama <gülüyor> incumbent incumbentlığını yapacak denilebilir. Şimdi tabii ki özelleştirmeyle almış olan bu hakim güçteki şirket, şimdi bu andan itibaren tabii ki elinden geldiğince o hakimiyetini devam ettirmek isteyecek. Şimdi burada da işte oyunun yani benim e, kurumu tek eleştirebileceğim konu bu konuda giderek statik bir görüşe doğru gitmeleri olabilir. Bu iş dinamik yönetim ister, yani burada ex post değil ex ante dediğimiz yani geçmişteki hatayı değil gelecekteki pazarı düzenleyecek ve oyuncuları ne yapacağını yönlendirmek gerekirken. Bizim kurum biraz orada expo, hala böyle yazdım ya işte orada bakarsınız gibi yönetmek istiyor. Bu da Fransız kültürün etkisidir yani bu katı Avrupası etkisi bu. Yani kontinantal hukukun etkisi böyledir ama mesela İngiliz, Amerika Anglo-Sakson kültürü daha dinamik yönetir. Pazardaki boşlukları açar hemen burada bir şey var diye hızlı çok hızlı cezalar keser. Yani cezanın anlamı olur ki oyuncu da ona göre davranır. Bu anlamda tabii biraz yol veriyorlar diyeyim hani, hmm. e, inka, yani incumbat konumundaki eski, e, te, yani Türk Telekom'a e, yol veriyorlar. Yani biraz e, o, hani mazur görün. Incumbatın güzel İnkambit, bir. Türkçesi, Türkçesi, yok Türkçesi yok mu? Türkçe'si valla biz kul Yok o anlamda olmuyor. İşte çok değişik. Bu burada oturmuş bir şey. Bunun da şeyini anlatayım. Nereden hani Türkçe geldim? konuşurken nasıl söyleyeceğiz? Işte İmkanımız çok zor. hakim durumdaki şirket diyorum ben ona. Hani hakim Yani DNP yani dominant market position bunun. Şey. <gülüyor> Daha güzel açıkladınız. Bu, bu, bu, bu Türkiye'de şöyle oldu. Ee, ya yani <gülüyor> Yok şimdi yani e, şöyle söylemem lazım. Dediğim gibi bu alan çok kısaltmaları kullanıldığı bir şey. Bir de bunun üzerine rekabet hukukunun kullandığı kısaltmaları eklediğiniz zaman mesela işte şey etkin piyasa gücü. işte hakim piyasada hakim durum gibi işte şimdi bu bunların hepsine sahip olan şirkete biz, Telekom'da incumbent kelimesi oturmuştur. O da neden? O da gene Amerika'dan başladığı için bu. O bir vazife olarak verilmiştir. Hmm. Bizde görevlendirilmiş denebilir. Yani Telekom, e, Türk Telekom nasıl oluştu? Anonim şirket bile olmadan önce bir idarenin üzerinde. Hani bu senin görevin. Şimdi görevlendirilmiş kelimesi daha iyi burada. Hani e, oradaki incumbent hani İngilizcede oradan geliyor. Yani sizin üzerinize bu düşer falan diye. Tabi onu özelleştirdiğiniz zaman. Birçok yetkiyi aslında orada bırakıyorsun Yani bu kolay bir özelleşme değildi. Zor bir süreçti. Keşke daha erken yapılabilseydi yani. Ama yapılamadı tabii. Şimdi bu üzerine düşme, üzerine vazife <gülüyor> olup olmama <gülüyor> hali var ya. Ya da yetkilendirme evet. diyelim bir başka <gülüyor> açıdan tabii, baktığımızda. Tabii, tabii. <gülüyor> Açık Radyo'da bizim bir kardeş program var. Adlarımız kardeş konular da çok yakın. Onlar bilgi çağı. <gülüyor> Cem Tecimen ve Ersu evet. Ablak yapıyor <gülüyor> programı. Geçen gün web sitelerinden dinledim. Bilgi Çağ dergisi dergisinde kayıtlarını koyuyorlar. Ee, çok ilginç bir açıdan yaklaşmışlar. Bu Ulaştırma Bakanlığı'nın haberleşme konularını hem düzenlemesine hem uygulamasına evet. hem böyle bir numaralı Aha. aktör olmasına. Ee, ya Cem ya Ersu abla hangisi dedi. Bunu hatırlamıyorum. <gülüyor> çok sempatikti. Yani hmm. görevi yol yapmak olan bir Evet. bakanlığa tamam evet. yani sen fiber kablonu döşe evet. i̇şte, e, Tabii o telefon hattını evet, bakırını ha. fiberini neyse evet. döşe ama haberleşme gibi teleko evet. hele telekomünikasyon gibi bir konuyu İnternet yasakları da evet. onlar da internetin yönetiminde. Ya, hiç sormayın. Yani, e, bu ne, evet. neden böyle? Onu anlayamadıklarını söylüyorlardı. Siz ne ben, dersiniz ben bu konuda? Ben söyleyeyim. Aynı fikirdeyim. Şimdi Hı. regülatör yani piyasa regülatörü dünyada oturmuş regülatörler var. Rekabet otoritesi bir piyasa yani bağımsız idari otorite olarak bir regülatördür, kurumdur. Şimdi Türkiye'de maalesef bu regülatörleri de çoğalttık yani alkol tütün ve bilmem ne şeker regülatörü falan gibi Yo, olmaz mı şey? öyle bir pazar yok yani. Yani e, burada da şimdi telekomünikasyon otoritesi de ayrılmıştır çünkü neden rekabete çok yakın bazı yerlerde ama ekspost bakıyor rekabet. Önce zarar görecek pazar sonra rekabet harekete geçecek buradaki otorite gücünü kullanacak. Öbür tarafta o kadar hassas ki tüketici ve yatırım büyüklükleri önceden müdahale edilmesi gerektiği için bütün Avrupa'da bütün dünyada telekom otoriteleri ayrıdır. Şimdi bizim telekom otoritesi ayrı olarak kuruldu. Kim anlar bu işten dediler. Yani Ulaşma Bakanlığı'nın kucağında kaldı diyelim. Yani ondan sonra da ama şimdi burası uçak yapar burası gemi yapar, burası demir yolu yapar, burası karayolu yapar. Ankara yani bakanı çok uzman networking business'te. Bu da bir network gibi gözükmüş olduğu için böyle bir network hani A üzerine kurulu bir sistemde. Fakat bunlar yapar diye algılan. Fakat sonra yani e-mail numarası alma merci olmaktan tutun internet yasaklama merci olmaya kadar giden çok geniş bir spektruma e, bu kurumun hizmetleri yayıldı. Oysa bunun işi Trilyonların dönmüş olduğu bir pazarı idare etmek olmalıydı. Ve o idareyi aktif yapmak yani devamlı oyuncularla temas halinde olacak. Öyle bir devlet soğukluğu falan olmayacak. Yani ne yapıyorsunuz siz o yanlış unuyla düzelt bu şekilde müdahale edecek. Aralarındaki rekabeti bozma oyunlarında her şikayete aynı hassaslıkta olacak. Böyle bir yapının oluşması gerekirken ve sadece bu beklenirken yani Avrupa'daki yani Ofcom gibi hani karşıtı olan İngiltere'deki e, bu kurumlarda sırf budur yani. Gelirsiniz bu piyasayı konuşursunuz ve korkunç yüksektir cezalar. Şimdi o cezaları veren bir kurum bir tarafta kendini yıpratıyor bence bilmem ne web sitesini falan yasaklayan aynı kurum olmak yüzünden. Ama herhalde şöyle bakıldı. Ya bu teknolojiden anlıyorlar hani askerde öyledir ya. Yani işte adam gelir bina mimarsın tamam gitsen şurada işte harç karılacak mesela. <gülüyor> hani hani bunun gibi bir şey olabilir e, diyorum. Ya anlarlar hani onlara bu görevi verelim gibi üstlerine kaldı. Esas uzmanlık alanları hem Türkiye'ye para kazandırıyordu hem piyasayı geliştiriyordu. Orada geri gitmiş oldular diye düşünüyorum. Yani maalesef tamamen katılıyorum yani o Ulaştırma Bakanlığı bünyesinden de çıkartılması gerekiyor ki benim bu yani profesyonel görüşüm de böyle. Evet. Bunun başbakanlığa bağlı bir kurum olması gerekir yani. Yani Bakanlık bu altında Bütün, bütün e, yönetim birimleriyle kesişen, hı. örtüşen bir fonksiyon aslında. İşte mesela nasıl sermaye piyasası? Yani koordinasyon bağlı? belki. İşte SPK Başbakanlığı var. O da bağımsız Onun bir Onun gibi olsun diyorsunuz. rekabet kurumu da aynı şekilde bağımsız bir derdi Bu da bir bağımsız derdi ortaya ve çok ciddi de bir rakam da oluyor şu üzerinde. Hı hı. Yani e, tabi çe çeşitli bakış açıları gelişebilir şey olarak. E, şu, şu pardon ha buyurun. Yok yok. İki dakikamız kaldı da Ömer Şahin hı. işaret etti. Ee, daha çok vakit olsa şey soracaktım. Elektronik haberleşme kanununda spam hı. konusuyla ilgili değişiklik tasarısı. Evet. Bu konuda ne düşündüğünüzü soracaktım. Ya, tasarıyı görmedim ama çalışıp O gelirim. zaman hı. öbür hafta tamam. e, sizi hı. de bekleyelim tekrar. Hı hı. E, Ali Osman Özdilek arkadaşımız da gelecek. Bunlara daha yakından tamam. direlim. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen. yani e, benim hani söyleyeceğim e, gene telekomünikasyon kurumu olarak kalmasını tercih ederdim ben de ve net işini yapmasını tercih ederdim bu ıvır zıvır işlerle uğraşmamasını tercih ederdim yani. <gülüyor> peki o zaman e, programı kapatırken teknik masada arkadaşım Ömer Şahin ve ben Sayın Avukat Vedat Güler'e tekrar teşekkür edelim. Bizi dinlediği için Açık Radyo dinleyenlerine teşekkür edelim. İyi çok, haberleşmeler dileyelim. Evet, çok teşekkürler. İyi günler, iyi haftalar.